Zikir, hatırlamaktan gelir lügatça evet. muanası. Zikir denildiği vakitte hakkı hatırlamak ve hakkı bilmek, hakkı bulmak, hakla olmayı kabul Şimdi, etmektir. En büyük fenalık da, insanları felakete sürükleyen ve mahvuna sebep olan Allah'ı unutmaktır. İnsanlar hilkat bakımından ahzini takvim ile yaratılmış, bütün mahlukatın eftali, Allah'ın sevgilileri insanlardandır. Hakkı unutanlar ise yaşayışlı hayvanlar gibi belki de faciada, felaketlerde hayvanlardan daha edna ve eşna olurlar. İnsanın vücudunda merkezi vardır ki bu kalptir. Bu kalp de nazaryah-ı ilahidir. Semalara ve arda sığmayan Haliki Azam kalbe sığmıştır. Bir kalp hakla olursa o kalp mamurdur bir kalpte hak olmazsa o kalpte kötülükler kötülüklerin anası olan şeytan kayım olur kalbini kötülüklerden arıt şeytana oradan çıkar ki hak oraya tecelli eylesin kirli bir eve padişah gelmez oraya misafir olmaz kalbini tatir et ki hak oraya tecelli eylesin bu kalbi temizlemek de zikrullah ile başlar. Zikrullah hem zikredeni tatlıyır eder, hem de hakkı unutanları hakkı hatırlatır. Seriyadan şurayaya kadar, yani küre arttan semavatın maverasına kadar hepsi birer risale ve kitaptır okuyabilen için. Bütün mahlukatta Allah'ı zikretmektedir. Kulağında gaflet pamuğu olmayan bu zikri işidir, duyar. Gözünde perde olmayan da hakkı buradan görür. Zira nereye bakarsak Hakk'ın yüzüne bakmış oluruz. İşte bunun için zikir insana bu sırları keşfettirir. Zira zikrede ne Allah zikreder. Ayakşa Allah'ı zikreder ne? Bu alemden sonra halk ayağa kalktığı vakit de hak zikreyler. Tövbe ile Hakk'ı Allah affu mağfiret eder. Dizlere çökerek Hakk'ı zikreleyeni Kıyamet gününde bütün enbiyalık o günün şiddetiyle diz üstü çöktüğü vakit hak zikre girer. Onun için unutmamak lazım, unutmamak için de zikre daim olmalıdır. Zikir ferden de yapılır, toplulukla da yapılır. Az evvel bahsettiğin gibi bütün mahlukat zikretmekte. Fakat bir kısım halk zikrin yaptığının farkında olup diğeri farkına varmadan hakkı zikretmektedir. Kalplerinde aşk ve muhabbet olanlar zikirden hoşunu dururlar, zevk duyarlar ve muhabbetleri artar. Zira rüzgarlar, ağaçların hışırdamaları, kuşların ötmeleri, denizde balıkların dahi tesbihi ve zikri vardır. Bunları duymak ve görmek lazımdır. Gören görür, kulakları sağır olanlar, ahenkten anlamazlar ve işitmizler. Ama olan da renkten haberdar değildir, rengi görmez. En iyi olan da... Zevk ki sapay bilmez.